earuz <Seylonu> billahi sami'il alim minash shaytanir racim rabbi a'uzubika min hamazati shayaatin ve a'uzubika rabbi en yahzurun bismillahir rahmanir rahim kul a'uzubirabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min şerril vesvese ve sil hannas allazi yuvesvisu fi sudurinnasi minel cinneti ven nas bismillahirrahmanirrahim innallahi ve meleketehu yusalluna alennabi ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen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 Ol menba'i bağı belagat, ol mahzeni fazlı saadet, ol andeli bi gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa râ salavat. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malike Yevmiddin İyâken abdü ve iyâken este'in İhtinaş sırâta'l-müstekîm Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim Veleddalin Amine ya mu'in Bismillahirrahmanirrahim Kul Ta'alev Etlü ma harreme Rabbüküm aleykum Ella tuşrikü Bihi şey'e Ve bilvalideyni ihsane Ve la taktülü Evladekum Min imlak Nahnü Nerzuküm ve iyiahüm, ve la takrabul faishi ma zahra minha ve mabatan, ve la taktulun nefsil leti Allahu illa bilhak, zaliküm ve saaküm bhi la ta alikum taqlun, sadakallahul azim, ve bellewa na rasuluna ve rasuluhul kereem. Vennah nu ale me galihalikune ve razikune ve mevlane mine şakirine şahidine bi kalbin selim Cenab-ı Hak Cibrili emin namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine in buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde. Hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki: Eûzü billâhi bismillâhirrahmânirrahîm. Kul ta'lev ta etleme harreme rabbüküm aleyküm ellâ tüşrikû bihi şey'en ve bil vâlideyni ihsâne. İlâ ahiril âye sadakallâhu'l-azim Çok aziz ve muhterem müminler Zaman zaman konuşmalarımda size enteresan gelen şeyler soruyorum Tabi soruyor bunun cevabını arıyoruz Enteresan gelen durum şu Bunu belki diğer arkadaşlar böyle meselelere bu tarzda yaklaşmıyorlar daha başka herkesin kendine göre bir uslubu var. O uslupla mevzulara yaklaşıyor ve izah ediyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif geçti. Ramazan-ı Şerif'te sorduğum mevzu şu idi. Bir, Ramazan-ı Şerif orucu niye farz kılındı? Madem ki herkese Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara farz kıldım buyuruyor Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman insan merak ediyor. Acaba bu oruç ne mübarek bir ibadet ki bütün insanlığa farz kılınmış. Acaba bunun farz kılınma hikmeti nedir demiştik. Ve orada izaha çalışmıştım aynı ayeti de Müttaki olmanız içindir diye... Ayet-i Celile ile izaha çalışmıştık. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'in sonuna yakın size ve yine cemaat huzurunda ikinci bir sual daha ifade ettim. Şöyle demiştim. Hocalarımız sizlere Ramazan-ı Şerif'le alakalı derler ki Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmettir, ortası mağfirettir. Sonu da necattır diyorlardı. Öyle değil mi? Kurtuluştur. Ramazan-ı Şerif'in sonlarındaki bir konuşmamda demiştim ki, peki bir aydır oruç tutuyoruz. Acaba necate, kurtuluşa erdik mi demiştik. Öyle değil mi? Ha, kurtuluşa erebilmenin ne olduğunu bilmediğimiz için, o ilk anda cevabımız şey olmadı, mümkün olmadı. Ama sonradan, kurtuluşa erenlerin kimler olduğunu yine Kur'an-ı Kerim ayetleriyle izah edip ha şu şu şu vasıfları kazandı ise kurtuluşa namzetiz diye bayramı bu şekilde hazırlanmıştık. Şimdi yine beni merak ettiren bir başka husus var. Namı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyarak namaz kılıyoruz. Öyle değil mi? namazın her rekatinde de Fatiha-i Şerife okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz. Fatiha-i Şerife'yi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerinden öğreniyoruz ki, mübarek ifadelerinden, Cenab-ı Hak Fatiha-i Şerife'yi kulumla aramızda taksim ettik buyuruyor. <gülüyor> evet. Yarısı benimle alakalı Kulumun ifadeleridir. Evet. Diğer yarısı da kulumun kendi ile alakalı benden istekleridir buyuruyor. Öyle evet. mi? Ort yarısını da taksim ettik. Yarısı benimle, yarısı kulumun durumu ile alakalı. Şimdi orada bakıyorum. Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz böyle baş tarafını açtığımız zaman süslü iki sayfa var. Etrafı süslenmiş vaziyette. Bunun birincisindeki yazılı olanlar Fatiha-i Şerife'dir. Hep bizim namazlarda okuduğumuz. Diğeri de Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara suresidir. O surenin evvelinden beş ayeti celiledir ki o beş ayeti celilede bir nevi Müslümanlık hulası edilmiştir. İyi bir mümin nasıl olacağı ifade edilmiştir. O ayrı. Şimdi... Fatiha-i Şerife'yi bakınız, Rabbımızla aramızdaki taksim ettiğimiz durum ve benim de merak ederek öğrenmek istediğim, üzerinde durduğum taraf nedir? Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Rahman ve Rahim olan Rabbimiz'in mübarek ismiyle Fatiha-i Şerife'yi okumaya, öğrenmeye, izah etmeye başlıyoruz. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her türlü hamdü sena, övgü, medih, üstünlük, alemlerin Rabbisi olan Hazreti Allah'a aittir. Bakınız, burada alemlerin Rabbisi olan Hazreti Allah deyince, inanç bakımından bizimle, bizimle kendisine ehli kitap denilen bazı kavimler aramız arasında bir fark vardır. Mesela Yahudilere ehli kitap derler, derler ben ediyor değilim ehli kitap diyorlar fakat kitap ehli olmakla alakaları kalmamıştır ben o kanaatteyim ha şimdi onlar derler ki Allah bizim Allah'ımız öyle mi? Bizim Allah'ımız derler. İnhisarcılık vardır kavmiyetçilik vardır ama biz Müslümanlar onlardan farklı olarak Hazreti Allah bütün alemlerin ve bu arada bizim de Rabbimiz diyoruz. Sadece bizim demiyoruz. Bütün alemin var olan bütün varlıkların Rabbisidir, bizim de Rabbimizdir. Onun için bakın ilk sözümüz böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbi demiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hazreti Allah bütün alemlerin Rabbisidir biz de bu alemlerden biriyiz peki o bizi alemlerin Rabbisi olduğunu ve kendisine hamd ettiğimizi ifade ettiğimiz Rabbimiz bakın bu Hazreti Allah'ın zatını sıfatını saltanatını haber veriyor Allah-u Celal ile alakalı bir ifade o Hazreti Allah öyle bir Allah'tır ki errahman rahman Rahmandır aynı zamanda Rahim Rahim'dir Er -Rahim. Rahman dünyada tecelli ediyor. Rahimiyet ahirette tecelli edecektir. Onun için büyükler evliyaullah dua ve evrad-ı şeriflerinde günlük okuduklarında Ya Rahmanet Dünya ve Ya Rahimel Ahire diye dua şey yaparlar. Rabbimize iltica ederek dualarını arz ederler. Rahman ve Rahim'dir. Şimdi bu da Cenab-ı Hakk'ın vasfı onunla alakalı. Ondan sonra yine o bizim hamdettiğimiz Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah Malik-i Yevmiddin. Kıyametin de maliki odur. Yevmi din demek kıyamet demektir. Din günü demektir lügat manası ama bundan kastedilen mana kıyametin de maliki demektir. Bu da kıyametin maliki olma vasfı da Hazreti Allah'a aittir. Şimdi biz bunu söylemekle, Fatiha-i Şerife'nin başından bir, iki ve üç ayeti celilesiyle Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini, saltanatını, büyüklüğünü ifade etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hakk'a ait. Ondan sonra da diyoruz ki, bütün bu azamet ve kudret karşısında eğiliyor, اِيَّاكَ نَعْبُدُ ancak sana ibadet ederim ve ke نَسْلَعِينَ ancak senden yardım dilerim. Bu da şahıs olarak değil. Orada da Arapçanın yine gremer olarak bir inceliği vardır. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz manası vardır. اَعْبُدُ e demiyor, نَعْبُدُ diyor biz demektir. Yani Ya Rabbi biz sana ancak ibadet ederiz ve iyake ancak sana senden nestaîn topluca isteriz Allah'ım diyoruz. Ondan sonra kul ile alakalı kısmı yani bizimle alakalı kısmı başlıyor. Şimdi buraya kadar Hazreti Allah'a ait. Ondan sonra Rabbimizden ne yapıyoruz bakın. İhdinas sıratal müstakim. Rabbim bana doğru yolu hidayet et, bana doğru yolu göster, beni doğru yola ulaştır, öyle mi? Böyle diyoruz. Beni do öyle bir doğru yol ki bu istenen şey, hep günde kaç defa namaz kılıyoruz? Beş defa. Kaç rekat kılınıyor? Kırk küsür rekat. Öyle mi? Her rekatte Cenab-ı Hakk'a ne diyoruz? Ya Rabbi, beni doğru yola ilet diyoruz. Doğru yolu bana doğru yolu bana nasip etliyoruz. E o zaman ben şimdi şunu soruyorum. Kaç yaşındayız? 50'sinde var, altmışında var, 20'sinde var, otuzunda var değil mi? 20 sene, 30 sene Hazreti Allah'tan bunu istiyoruz. Acaba doğru yola iletildik mi? Öyle mi? Hatta 90'lık bir yaşlı dedenin durumunu düşünün. 90 sene her gün her gün kırk küsur defa Hazreti Allah'a ne demiş? İhtinas sıratel müstakim. Ya Rabbi beni doğru yola hidayet et. Beni o yola ulaştır demiş. Acaba insan oturup düşünüyor. Acaba o yola Cenab-ı Hak bizi ulaştırdı mı ulaştırmadı mı? Bu bir duadır. Dua nedir? Dua insanın en çok muhtaç olduğu şeyi ihtiyaç duyduğunu onu verebilecek zattan istemesi demektir. Dua budur. Bakınız, duanın tarifi ve manası, en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi, onu verebilecek makamdan ve zattan istemektir. Dua budur. Demek ki bizim en çok ihtiyacımız olan şeyin başında hidayette olmak gelir. Öyle mi? Hidayette olmak gelir. Onun için bunu günde, 40 küsür defa Cenab-ı Hak'tan istiyoruz ama sadece istemek değil, istenen şeyin elde edilmesi için bize düşen de bir vazife var. Onu şuurla yapabiliyor muyuz? Hidayete onun için namzet olup erebiliyor muyuz? Bunun bir alameti var mıdır? Bakın ne yapamıyoruz? Hidayete erebildik mi Cevabı, soruma? Doğru dürüst cevap bulamıyoruz. Öyle değil mi muhterem müminler? Neden bulamıyoruz? Neden bilemiyoruz bunu? Hidayete ermenin ne olduğunu bilemiyoruz ki evet diyebilelim. Böyle değil mi? Ha, hidayete ermiş olmak için ne olması lazım? O zaman merak edip Kur'an-ı Kerim'de arıyorum. Diyoruz ki, diyoruz ki, acaba Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri şu benim hidayetimdir benim hidayetimin durumu şudur bundan başka yere sapmayın diye Kur'an-ı Kerim'de bir emri var mı diye bakıyorum muhterem müminler evet En'am suresinde şöyle bir ayeti celile görüyorum bu merak ettiğimiz ve öğrenmek istediğimiz hususla alakalı bakın Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri daha yakından bizi alakadar eden şöyle bir ifadesi var. Estaizubillah bismillahirrahmanirrahim. Ve enne haza sıratı müstakime Fettabi'uhu. Şu benim şu benim dosdoğru yolumdur. Evet ve enne haza muhakkak şu sıratî müstakîmen benim dost doğru yolumdur fettebîûhu buna uyun diyor Hazreti Allah. Hah, burada şunu anlıyorum. Demek ki doğru yolun ip, ipin ucunu bulduk. Ama nedir acaba Cenab-ı Hak benim doğru yolum budur dediği hangisidir? Neler ifade ediyor? Aşağısını, yukarısını araştırıyoruz. Araştırıyoruz ve bulacağız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın buradaki tembihine bir daha dikkat edelim. Bakınız. Ve haza sıratı müstakîme. Benim dosdoğru yolum budur. Şudur diyor ama hangisidir onu şimdi gösterecek. Ben de izaha çalışacağım. Fettebi'uhu. <gülüyor> Bu benim dosdoğru yoluma uyun, tabi olun. Velette bir usübüle başka yollara sapmayın. Başka yollara sapmayın. Eğer başka yollara sapacak olursanız fetefer raga biküm. O zaman sizi ayırır. Neden ansebilihi <gülüyor> Hazreti Allah'ın yolundan onlar sizi uzaklaştırır? Vealiküm <gülüyor> işte böylece vesaküm <gülüyor> bihi size Hazreti Allah vasiyet ediyor, ferman buyuruyor Le alleküm tettagûn bu sayede müttakilerden olup hidayete eresiniz diye şimdi bakın burada sualimizin cevabını bulur gibiyiz nasıl bulur gibiyiz bakın önce ne dedik biz dedik Fatiha-i Şerife'de okuyoruz, hep ne diyoruz? İhtinas sıratel müstakim. İhtinas sıratal müstakim diyoruz. Öyle değil mi? Ya Rabbi bizi hidayet, doğru yola hidayet. Allah Allah. Bu doğru yola ulaştık mı ulaşmadık mı acaba diye bir sual hatırımıza geliyor. Onun sual, o sualin cevabını bulmamız için acaba bizim Cenab-ı Hak'tan istediğimiz doğru yol nedir? Onu bulalım diyoruz. Ayrıca Cenab-ı Hak En'am suresinde bu işte benim doğru yolumdur diyor. Buna tabi olun. Sakın başka yollara da sapmayın. Sapmayın. Sonra Allah'ın yolundan ayrılırsınız. işte Hazreti Allah size bu hakikatleri haber veriyor. Bir gün devr saadette bu durum konuşuluyor. Bu durum konuşuluyor. Abdullah İbni Mes'udül Hüzeli diye Hüzel kabilesinden Hüzel kabilesinden İbni Mesud'un oğlu Hazreti Abdullah bir şunu anlatıyor. Bir gün birisi bana geldi ve şunu sordu diyor. Hidayet ve dosdoğru yol nedir dedi diyor. Dosdoğru yol diye konuşuyoruz. Cenab-ı Hak'tan da istiyoruz. Bunun ifade ettiği mana nedir diye benden sordu diyor. Abdullah İbni Mesud'ül Hüzel'i bunu benden sordular diyor. Bunun üzerine ben de şöyle dedim diyor. Dedim ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi o doğru yolun doğru yolun başında bıraktı. Ve bu doğru yolun en sonu cennettir. Buyurdu ki bu yolda yürürseniz varacağınız yer cennettir. Ondan sonra bu yolun bir takım sağa sola sapan kollarını da gösterdi. Bakın buralarda duran şeytanlaşmış insanlar var. Onlar sizi hep o kendi yollarına çağırır. Eğer Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı, bizi de başucunda bıraktığı o dosdoğru yol olan cadde İslam'dan onun bunun davet ettiği yerlere saparsanız, o saptığınız yerlerin gideceği yer de cehennemdir dedi. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burayı, bu ayeti izah ederken şöyle tutu, buyuruyor, hesabı topluyor etrafına, yere uzun ve düz bir çizgi çiziyor, düz bir çizgi çiziyor. Ondan sonra o çizgiden sağa sola Çizgiler ayırıyor ve buyuruyor ki ''Ey eshab Ümmetim, size benim gösterdiğim yol şu gördüğünüz dosdoğru çizgidir. Bundan ayrılanlar var ya, bunlarda da şeytanlar vardır.'' buyuruyor Peygamberimiz Eshab'a. ''Sizi oraya kendisine davet eder. Siz bu yolda yürürken, İslam yolunda sizi kendi yollarına davet eder.'' eğer onlara uyar ve oraya saparsanız, neticesi cennet olan yoldan ayrılmış olursunuz. Durum budur buyuruyor. Şimdi o zaman, muhterem müminler, içinde bulunduğumuz devir çok karışmıştır. Bakınız, içinde bulunduğumuz devir, maalesef çok karışmıştır. O kadar karışmıştır ki, bugün, Dün bizim Hristiyan ve Yahudi diye İslam'ın dışında gördüğümüz insanlar bugün adeta hayır efendim onlar da cennete gideceklerdir diyenler ile Ümmet-i Muhammed'e tavsiye edilir hale gelmiştir. Bakın cemiyette bunları duyacaksınız. Bunları duyacaksınız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti celile vardır. Bu ayeti celileyi delil olarak gösterirler. Ee, ve derler ki o bu ayeti celileye göre Efendim Burada Cenab-ı Hak Buyurur ki Sizin Allah'a inanmanız Yani orada şöyle der e, Yahudi olsun Hristiyan olsun e, Efendim Güneş'e tapan olsun, yıldıza tapan olsun, ne olursa olsun, evet, bunlar bunlar Allah'a inandıktan, iyilik yaptıktan sonra bunun mükafatını görecektir derler. Ayet-i Celil'e budur. Ve bunu delil göstererek derler ki, hani burada Hazreti Muhammed'e iman etme yok derler. Hazreti Muhammed'e iman etme yok. Burada çok büyük bir ilmi incelik vardır. Bu inceliğe vakıf değillerdir. Buradaki Cenab-ı Hak men diye bir kayıt koymuştur. Men kaydı vardır. Ve bu kayıtta Cenab-ı Hak şunu ifade ediyor muhterem müminler. İsterseniz ayet-i aynen okuyup nasıl yanılttıklarını size ifade edeyim. Bu Bakara Suresinin 62. Ayet-i Celilesidir. Bu Ayet-i de merak edenler not alıp bakabilirler. İnnellezîne Cenab-ı Hak muhakkak şunlar. Kimler? Âmenû, iman edenler. Vellezîne hâdû, Yahudi olanlar. Ven nasara Hristiyan olanlar. Sabiine Yıldıza tapanlar. Bütün bakınız bunları sayıyor. İman edenler. Biz müminleri kastettiğini düşünün. Ve lezine hadu Yahudi olanlar. Ve nasara Hristiyan olanlar. Ve sabiine yıldıza tapanlar. Sabi yıldıza tapmaktır. Evet. Men amene billahi <Sessizlik> Allah'a iman ederse men bunlar Allah'a iman ederse vel yevmil ahiri ahirete de inanırsa ve amile salihan güzel amel de yaparsa felehum ecruhum inde rabbihim onların ecri Allah'ın yanındadır. Bakın burada Allah'a iman var. Ahirete iman var. Güzel amel var. Hazreti Muhammed'e iman da var mı? Bakın burada ifade etmiyor ayeti cellede. Ha, o zaman ne diyorlar? O zaman Hazreti Muhammed'e iman etmeye lüzum yok. Ne var? Allah'a inan, ahirete inan, ister Yahudi ol, ister Hristiyan ol, ne olursan ol cennete gideceksin. Maalesef şimdi bazı isminin önünde büyük titri olanlar da böyle ortaya çıkıp konuşmaya başladılar. Ümmeti Muhammed'in evladının imanına en büyük zarar buradan geliyor. Buradaki husus incelik şudur. Bakınız, Cenabu Hak innellezine amenu ve hadu ve nasara ve sabiine men aminem men. Elfaz am aynı zamanda elfaz beyandandır. Usul ilmine göre elfaz beyanın üçüncüsüdür. Burada taâyir ve tepdil manası vardır. Elfazı mende, buradaki beyan, beyan lafzında mende tayyir ve tebdil manası vardır. Onun için Cenab-ı Hak burada şunu ifade ediyor. İnnellezine amenu iman edenler velezine hadu Yahudiler ve Nasara Hristiyanlar ve Sabiine yıldıza tapanlar men emene billahi men o eski hallerini tayyir edip bırakıp Allah'a inanırlarsa bu demektir. Yani mendeki bu tayyir incelim. Bunu da Molla Husrev Hazretleri Mirat Namındaki eserinde kaydetmiştir. İlmi usul dediğimiz eski felsefe-i hukuk denilen eserdedir bu. Onun için bu inceliğe vakıf olmayan bir insan burada hata eder de Tağyir manası vardır Onun için men e men Bu Hristiyan Yahudi yıldıza tapan Başka şeylere inanan O halini tağyir edip Değiştirecek ne yapacak Emene billahi Hazreti Allah'a inanacak İki Vel yevmil ahiri Ahirete inanacak Vel ave amile salihan Güzel amel işleyecek o zaman bunlar Allah'ın indinde mükafatını alacak. emme eski halini değiştirecek. Gelelim şimdi bunu izah eden diğer bir vakaya. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muazibni Cebel hazretlerini Yemen'e vali gönderdi. Öyle değil mi muhterem müminler? Bunu çok duymuşsunuzdur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muazibni Cebel hazretlerini Yemen'e Vali dini tebliğ eden hükümde bir idareci olarak gönderdi. Ve Hazreti efendim Muaz'a göndermeden evvel şu tembihde bulundu. Buyurdu ki ey Muaz sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Bakın peygamberimizin aynen tabiri ve hadisi şeriflerde kütübü sitede de vardır. Buhari şerifte ayrıca hasreten bu ifade ettiğim tarzda. Ey Muaz sen ehli kitap olan bir millete bir topluluğa gidiyorsun Evet onlardan evvela isteyeceğin şudur Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu tanımak şeriksiz ve nazirsiz olarak ona iman etmelerini istemektir buyurdu Öyle mi? bunu kabul ettikleri zaman Allah'a inandıkları zaman şerik ve naziri yok bir olarak inandıkları zaman benim onun rasulü olduğumu onlara teklif edeceksin bunu da kabul ettikten sonra bakın hani o, o adamları müslümanlığa davet ediyor ehli kitabı yalnız Allah'a inanmaları ile değil benim de peygamberliğimi kabul edecekler diyor e hani şimdi işte ayet-i celiledeki incelik bu ve Hz. Rasulullah'ın Yemen'e Hazreti, Yemen e, Hazreti Muaz'ı gönderirken anlattığı ve tembihi budur. Hazreti Allah'ın varlık ve birliğine benim peygamberliğimi kabule yanaştıkları ve kabul ettikleri zaman onlara beş vakit namazı emredeceksin. Beş vakit namazı kabullendikten sonra zekatı emredeceksin. Zekatı ve mallarının içerisinden zekatın, zekatın en iyisini yani malının en iyisini almayıp orta hallisini alacaksın diye tembih etmiştir. Orta hallisini alacaksın. Olur ki gözü malının içinde en iyi birine takılır, sen de onu almaya kalkışırsan zorlanabilir. Onun için malını, zekatı kabul ettikten sonra, sonra malının, mallarının, Orta hallisinden zekatlarını alacak, fakirlerine dağıtacaksın. Hatta burada iştihat farklılığı olmuştur. Fakirlerine dağıtacaksın demekle, Demekle İmam-ı Azam Hazretleri orada şunu şey yapmıştır, Demiştir ki, burada Resulullah Efendimiz onların zekatlarını alacak, fakirlerine dağıtacaksın demekle, Müslüman fakirlere dağıtacaksın manasını kastetmiştir. Onun için orada alınan zekat, oradaki fakirlere, başka yerdeki fakirlere dağıtılabilir diye bu iştihatta bulunmuştur. İmam-ı Azam Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri de, hayır diyor burada, Peygamberimizin tembihinden ben şunu anlıyorum diyor. Yemen'deki zenginlerden alacak, onların fakirlerine dağıtacaksın demekle sadece Yemen'deki fakirlere dağıtacaksın manasını kastetmiştir. Onun için bir beldeden alınan zekat o muhitin dışına çıkarılmaz diye iştihatta bulunmuştur. Ve farklılıkları yani meseleyi farklı mütala etmelerinin sebebi de budur. Ne diyor? Onlardan zekatı alacak ve onların fakirine dağıtacaksın demekle İmam-ı Azam Hazretleri onlardan kasıt Müslümanların fakirleri nedir? Her yerdeki Müslüman fakirlere olabilir diyor İmam-ı Azam Hazretleri, i̇mam Şafi Şafii Hazretleri hayır Yemen'deki fakirler kastedilmiştir diye böyle bir iştihat farklılığı ortaya çıkmıştır. Yani bunlar ilmi inceliklerdir zarar yok. Şimdi biz zekatı verelim de yanımızdakine verelim, öbürüne verelim. Her ikisi de caizdir, her ikisi de büyük müştehitlerdir. Ama burada bizim benim ifade etmek istediğim ve asıl üzerinde duracağımız ne diyor Fahri Kainat Muaz İbni Cebel Hazretlerine? Ey Muaz, ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Gidiyorsun. Onlara evvela Hazreti Allah'a, iman etmelerini teklif edeceksin bunu kabul ettikten sonra benim peygamberliğimi Allah-u Celal'ın varlık ve birliği ve benim peygamberliğimi onlara teklif edeceksin onlar bunu kabul ettikten sonra namazı zekatı emredeceksin diyor demek ki Müslüman olmak için Hazreti Muhammed'in peygamberliğini de kabul etmek şart mıdır bu terem o zaman bugün nasıl oluyor da bu ümmeti Muhammed'in evladının imanına zarar verecek bu tarz yanlış izahlar yapılabilir? Eğer ehli kitap denilmekle Hazreti Muhammed'enil Mustafa devrenin dışında bırakılsa, diğer peygamberlere inanmakla Müslüman olunacak ve ehlüsün net Sünnet vel Cemaat'ten Olunabilecek olsaydı Hazreti Resulullah Muazibni Cebel'i Yemen'e gönderirken Sadece Allah'a inansınlar Ondan sonra namazı şey yapın Söyleyin zekatı emredin yapsınlar Deyip kendisini şart koşmazdı Buradaki ifadede Ama böyle dememiştir Ne demiştir Allah'a iman edeceklerini ve benim peygamberliğimi kabul edeceklerini onlara teklif edin, kabul ederler ise ondan sonra namazı ve zekatı diye emretmişlerdir. Demek ki bakın, itikadımızı yakından alakadar ettiği için bu noktayı sizlere bu şekilde izah ediyor ve biraz önceki söylediğim Bakara suresindeki yanlış anladıkları ayeti celiledeki inceliğe de işaretten sonra şimdi tekrar... Ehl-i sünnet vel cemaat itikadının en doğru yolu olan İslam yolundan ayrılmamak için. Peygamberimiz hani ne yapmış hesaba? Çizmiş şöyle yolu. Demiş ki bu benim gösterdiğim yoldur. Buradan sağa sola in şeyler de var. Buralardan sizi çağıranlar olacak. Öyle mi? Çağıranlar, şimdi konuşanlar gibi buralardan sizi çağıranlar olacak. Eğer onlara gidecek olursanız o zaman akibeti cehennem olur buyurmuşlar. Ve bu ayeti celileyi okumuşlar. Estein yüzü billah Bismillahirrahmanirrahim ve enne hazasıratı müstakime. İşte Cenab-ı Hak benim dosdoğru yolum budur. uhu <gülüyor> buna uyun ve la tettebu sübüle başka yollara uymayın. Fe <gülüyor> başka, <yollara uymayın. gülüyor> başka yollara uyduğumuz takdirde sonra tefrikaya düşersiniz, onlar sizi ayırırlar. Neden ansebilihi Hazreti Allah'ın yolundan ayırırlar? ذَٰلِكَ bihi, بِهِ alleküm تَتَّقُونَ İşte bu size Hazreti Allah'ın vasiyetidir ve Hazreti Allah'ın size izahıdır. Peki hidayet için ne lazımdı? Muhterem müminler ezan okunuyor ve şunu söyleyeyim, ben biraz vaza istediğim saatte çıkamıyorum, daha erken çıkmak istiyorum ama fakat C bakıyorum ya cemaatimiz ya soğuk ya yeni saate alışamadığı için tam vaktinde gelemediklerinden geç kalıyorum. Bakın şimdi size en mühim arz etmek istediğim mevzuda bir hazırlık konuşması yaptık ama esas arz edeceğim hususlara gelince ezam başladı. Burası da biliyorum ezandan sonra e, iş güç sahibi, zaten onları ben zaruri olarak bekletmeyi arzu etmem. Onun için konuşmama burada nihayet vereceğim. Bu bir hazırlık yani hidayette olmanın, sırat-ı müstakimde olmanın şeyi nedir, ehemmiyeti nedir ve bunun tehlikeleri, sırat-ı müstakime karşı tehlikeler nelerdir? bir ayet celil'e, bir hadis-i şerif'le bunu izaha çalıştık. Kısmet olursa önümüzdeki cuma inşaAllah biraz daha erken buyurunuz size sırat-ı müstakimin ne olduğunu izah edeceğim. Allah'ın izniyle. Sırat-ı müstakim nedir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buna nasıl işaret etmiştir? Onları izah ettikten sonra ah diyeceğiz ki işte Cenab-ı Hakk'ın efendim bizden istediği bunlardır. Bunlara uymamız lazım ve yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda bize peygamberlerden numuneler de vermiştir. Bakın ey kullarım şu peygamberlerin bu hususa size numunedir demiştir. Onlar ne yapmışlar? Hadiseler karşısında tavırları ne olmuş? O numuneleri de görecek. Onların yaptığı gibi yapmaya peygamberimizin o çizdiği sırat-ı müstakim var ya dost doğru yol o yoldan ayrılmamaya gayret edeceğiz evet bu yoldan ayrılmamaya gayret edeceğiz ya Rabbi bize duyduklarımızla öğrendiklerimizle öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eyle Allah ya Rabbi bize Hakkı hak olarak gösterip hakka tabi olmayı, batılı, yanlışı batıl olarak öğrenip ve görüp batıllardan da iştinab edip kaçınmayı nasibi müyesser Lillahil Fatih. Yaşıyorsan gel şükür et, hiç dolmadan ölen var. Yaşıyorsan gel şükür et, hiç dolmadan ölen var. İnsan. Her bir gören var, istiyanet meduyet. Her şey bir gören var. Şey gör var, her şey. Bir sen elinle o gidecek seninle kırma kulu dilinle mahşerde bekleyen var mahşerde bekleyen var been var Başer de been var Dökülen bir yaparaksın bir etkemi ki topraksın Dökülen bir yaparaksın. Bir et kemik, bir Bir gün ya. yab gaja durdu hudiya hudiya hudiya jiya Sche baze Kalk gerek sultanı köhüne kandile. O kuşu yanarak uçtu menzile.